Auzu billahi minashaitanir racim Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmeduhu wenesta'inuhu wenestagfiruhu Wa ve billahi min shururi emtusina wamin sayyiati a'malina Man yahdilillah fala mudille wa man yudlil fala hadiya leh Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la shareeka leh kuşşeden ki Muhammed'in abdü ve resulü ammâ ba'd. Selamü aleyküm ve rahmetullahü ve berekâtühü. Değerli kardeşlerim, Fatih hocanın bugün rahatsızlığı sebebiyle bugün medreseye teşrif edemediler. Bütün kardeşlere çok çok selam ediyor kendisi. Ve bununla beraber bugün Allah nasip ederse inşallah geçmişte yapmış olduğum bir ders ve kardeşlerin de özellikle rica edip tekrardan bu dersin yapılmasını talep ettikleri bir dersi tekrardan yapmayı uygun gördüklerinden dolayı ben bu dersi tekrardan e, dile getireceğim inşallah. Çoğunuzun bildiği hafızalarınızda olduğu bir ders. Ama eğer dikkatli bir şekilde dinleyecek olursanız inanın imani cihetteki imanımızın bir nebze daha arttığını fark edeceksiniz. Çünkü şahsen ben her bu dersi gözden geçirdiğimde, inanın samimiyetimle söylüyorum, Allah'a karşı kulluk görevimin biraz daha ihtiyaç içerisinde arttığını fark ediyorum ve umuyorum ki buradaki kardeşlerimin de aynı şekilde Allah'a karşı taat ve ibadet cihetindeki ameli ve duyguları artacağına ben kanaat getiriyorum O yüzden dolayı dikkatli bir şekilde dinlerseniz ben şahsen çok sevinirim Evet dersimizin konu başlığı başlığı olaraktan hemen şöyle bir başlık attık Rahatta olan kardeşlerim iyi bil ki bu din sizlere kolay bir şekilde gelmedi iyi bil ki bu din size kolay bir şekilde gelmedi Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresi 142. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri ve sabredenleri sabredenleri belirlemeden cennete geleceğinizi mi sandınız? Bugün burada bulunup bu dersimize iştirak eden dinleyen veya bu dersi baletlerini dinleyen kardeşlerimiz Allah'a çokça şükresinler ki Allah Azze ve Celle onlara ihsanı ikramda bulunup onların bu dünyada bu memlekette Müslümanların içinde bulunduğu ve de hayatlarını Müslüman olarak yaşayanların bulunması ve de senin de bir Müslüman anne ve babadan dünyaya gelip Müslüman olman Allah'ın sizlere en büyük bir lütfudur kardeşlerim elhamdülillah ki gözümüzü dünyaya açtık açalı ezanların okunduğu camilerin olduğu müslümanların isimlerinin kendilerine takıldığı bir anne ve de babanın eğitimi altında büyüdük ses geliyor mu şu an ses, ses istiyorsan yerini değiştirelim Ses bir ki. Neyse benim sesimi kardeşler inşallah alır. İşte bu dini mubin İslam'ın kendisiyle izzet ve de şeref bulmana aynı zamanda sebep olmuştur kardeşler. Aynı zamanda öyle insanlar da var ki İslam diyarında Müslümanların çoğunlukta yaşadığı bir beldede dünyaya gelmesi hasebiyle İslam'dan kopan bir şahsın nefsine bundan daha büyük bir zulmü yapmamış olduğu bir zulümle karşı karşıyadır. Nedir bu zulüm biliyor musunuz arkadaşlar? İslami değerlerden kopmuş, bunlarla alay ediyor, İslam'dan yüz çevirmiş, Müslümanlarla adeta dalga geçen bir, hayat süren bir topluluk içerisinde yaşıyor aynı zamanda da. Evet kardeşlerim. İnsanlar içerisinde en medbaht olan kimse de İslam'ın çoğunlukta olduğu, Müslümanların çoğunlukta olduğu bir beldede İslam'a bu şekilde düşmanlık, husumet ve dalga geçerekten yaşayan ahmakların haline de acımaktayız kardeşlerim. Evet. Bizler bu din uğrunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi ashabı gibi içine çekmediğimiz için bu din kolay adeta anne ve de babadan miras bulduğumuz gibi Maalesef kıymetini de bilmiyoruz kardeşlerim. Ümmet İslam'dan çıkmış, iman gitmiş, din gitmiş, İslam'a bid'at ve hurafatlar girmiş. Hiç umurumuzda değil. Rahatımız bozulmasın da İslam üzerine neler yapılırsa yapılsın hiç umurumuzda değil adeta. Ve gamsız, tasasız bir şekilde gülüp eğlenip durmaktayız aynı zamanda. Dünyalık kazancımız, rahatımız, huzurumuz gitmesinde ne giderse gitsin. Halbuki iman olmadıktan sonra dünyanın geçici lezzetleri ve taamları ve kazançları ne fayda verecek ki? İman gittikten sonra bunların hiçbir ehemmiyeti yok. Peygamber Aleyhissatü vesselam Mekke Kureyşlileri gelip dediler ki: "Nebi sallallahu aleyhi ve Sellem'e, şayet ey Muhammed amacın Bizim içerimizde bir liderlik konumuysa biz sana hiçbir işimizi danışmadan o işi yapmayalım. Amacın bütün insanlarla akrabalık bağını kurmaksa her birimizin seçkin ailelerden birer kızını sana verelim. Her birimize nesep olarak akraba ol. Amacın ey Muhammed şayet dünyalık bir kazançsa Herkes mallarından peyder peyder toplasın ve o malları sana versin. İçimizde en zengin sen ol dediler. Ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onların bu teklifine bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz asla ben davamdan vazgeçmeyeceğim dedin biliyorsunuz. Ve aynı zamanda bu durum Ebu Talib'e geldiği zaman Ebu Talib'e bu durum arz edildi. Mekkeli müşrikler tarafından ve Ebu Talib dedi ki yeğenim kavminin büyükleri geldiler benden ricada bulundular Muhammed bizim dinimizi yeriyor atalarımızın diniyle adet taan ediyor bizi kendisinin dinin içerisinde bir şey ihdaz edip ortaya koyduğumuzu söylüyor evlatlarımız da bizi hasım ediyor Ey yeğenim. Ebu Talip devam ediyor. Ey yeğenim, biliyorsun ki benim de hatırladığım kadarıyla senin bütün ihtiyaçlarını benim nazarımda ne gerekiyorsa elinden geldiği kadar sana yardımcı oldum dedi. Ve ey yeğenim, beni dinleyecek olursan kavminin bu büyüklerinden elini eteğini ilişkin onlardan çek, kes dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem amcası için öyle bir üzüldüğü bir amca ki Medine'nin Estağfurullah Mekke'nin fethinde Ebu Bekir'i Sıddık radıyallahu anh Ebu Kuafir'i alıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına getiriyor. Ve Nebi aleyhissalatü vesselam diyor ki ya Bakir bu ihtiyar adamı ihtiyarcağızı niye yordu? Biz de ona gelirdik. Senin onu bize getirmene gerek yoktu. Ya Resulallah onun sana gelmesi senin ona gitmenden daha hayırlı olması asebiyle onu getirdim. Ve Nebi aleyhissalatü vesselam Ebu Kuafir'in biatını kabul ediyor ve ağlıyor. Ebu Bekir Sıddık peygamber aleyhissalatü vesselamın neden ağladığını iyi biliyordu arkadaşlar. Ve dedi ki Ebu Bekir Sıddık Allah'a yemin olsun şu an benim babamın İslam'a girmesindense Abu Talib'in sağ olup İslam'a girmesini daha çok tercih ederdim. Çünkü Nebi aleyhissalatü vesselamın ağlamasına sebep olan unsur amcasının İslam'a girmeden müşrik olarak ölmesiydi. Onu üzendi arkadaşlar. Evet öyle bir amcanın yeğeni ve amcası ondan ricada bulundu ve peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu dedi ki ey amca şunu iyi bil ki bir elime güneşi bir elime de ayı verseler asla bu davamdan vazgeçmeyeceğim ya başaracağım bu davetin insanlara ulaşmasını veya da bu uğurda öleceğim dedi ve başka bir rivayette ise Allah'a yemin olsun sizin benden istemiş olduğunuz şey güneşten bir parça koparıp elinizden tutmanızdan daha ağırdır benim bu davadan vazgeçmem diyor. Evet. Arkadaşlar bu din sizlere kolay gelmedi. Eziyetler ve zulümler çekilerekten geldi arkadaşlar. Hatta Ebu Talib'in vefatından sonra korumasız kalan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zulümlerin arttığında Peygamber Aleyhissalatu vesselam Ebu Talib'e karşı olan muhabbetini şu şekilde dile getiriyor. O kadar zulümler görüyor ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam ve diyor ki: "Ey amca, senin yokluğun ne kadar çabuk hissettirdiler bana." Çünkü Ebu Talip çocuklarına bile vasiyet etti. "Canınız pahasına dahi olsa Muhammed'i koruyacaksınız Sallallahu aleyhi ve sellem." Canınız paasına dahi olsa her ne kadar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinine girmemiş olsa bile ama akrabalık bağından dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve selleme çocuklarına dedi ki canınız pahasına dahi olsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem koruyacaksınız. Hatta işkenceleri öyle bir hale geldi ki Müslümanlar kendi öz vatanlarını mallarını terk edip Habeşistan'a hicret etmeye başladılar. Kureyşlerin büyükleri Hediyelerle Habeş Kralı'nın önüne geldiler. Ve Habeş Kralı'na Necaşi'ye gelip onları ondan istediklerinde Necaşi adil bir insan olması hasebiyle onları teslim etmedi. Ama Kureyşlerin zulmü gün geçtikçe daha da artıyordu. Ve aralarında şöyle bir karar aldılar. Dediler ki katiyetle Müslümanlardan kız alınıp verilmeyecek. Onlar aşırıktan eğer gözyaşları dökecek dahi olsa onlara bir lokma ekmek dahi verilmeyecek onlarla ticari ilişkiler kesilecek böyle bir karar aldılar ve almış oldukları kararda da ısrar ettiler evet kısacası çetin bir ambargo uygulanmış nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabına müslümanlara bu ambargo 3 sürdü. öyle bir hale geldi ki Açlıktan dikenli ağaçların yapraklarını yemeye başladılar. Öyle ki çocukların ağlayışı çölün ussuz icralarına duyulmaya başlanmıştı. Eziyetler gün geçtikçe artıyordu. Ve bu eziyetler karşılık Müslümanları Medine'ye hicrete zorladı. Ve Müslümanlar Medine'ye hicret ettiler. Evet Medine'ye hicretleri sırasında da o eziyetler bitmedi. Medine'nin içerisinde yerleşik olan münafıklar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabına ve kendisine eza vermeye başladılar. Ve bununla beraber arkadaşlar orada bulunan Yahudiler, Hristiyanlar ve diğer ülkelerin insanları gene aynı şekilde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabına düşmanlık yapmaya devam ettiler. Evet İslam'ın aleyhinde çalıştılar. Ama bu kutsal davayı da asla tebliğ edilmesinde günümüze kadar ulaşmasına da asla engel olamadılar kardeşlerim. Evet, Allah düşmanlara fırsat vermemekle beraber kulunu da yardımsızla da bırakmadı. Bedir'de, Mute'de olduğu gibi. Mute Savaşı'nda düşman ordusu 100 bin, başka bir rivayette ise 200 bin kişi, Müslümanların ise 3000 bin kişi olduğu bilinmektedir. Yanlış anlamadınız arkadaşlar ve yanlış da duymadınız. 100.000 bin veyahut bin kişilik bir orduya karşılık 3000 bin kişilik bir ordu. Ve Allah azze ve celle kulunu yardımsız bırakmamakla beraber onları o savaşlardan galip, sevinçli bir şekilde çıkmalarını sağladı. Evet, onların... Bu görmüş oldukları eza ve sıkıntıyı hiçbir kimse görmemiştir. Onun çektiği acı, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin çektiği acı, siz insanlardan çektiği iki kişinin acısıyla eşdeğer idi arkadaşlar. Sizler, bizler ne sıkıntı ve de ne de eza çektik. Hey rahat içerisinde, sıcak döşeklerde rahat yataklarda İslam'ımızı aleni bir şekilde dile getirip İslam olduğumuzu beyan edip İslam'ımızı yaşamaya çalışıyoruz kardeşlerim. Ufak bir sıkıntı geldiği zaman da üflüyüp püflüyüp aziyetimizi sıkıntımızı Allah'tan ziyade insanlara havale ediyoruz. Halbuki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı öyle miydi? Öyle değildi kardeşlerim. Enes İbni Malik Rahimahullah'ı anlatıyor. Uhud günü Nebi Aleyhisselam hem bir azı dişi kırılmış hem de anlı yaranmıştı. Bir taraftan yüzünden kanlar akıyor. O yüzünden akan kanları siliyor. Bir taraftan da kendisine gelen ashabını Talha bin Ubeydullah'a yönlendiriyor. Ve Ebubekir Bekir diyor ki bir adam gördüm. Hızlı bir şekilde hareket edip Nebi Aleyhissalatu vesselama yetişmek için gayret ediyordu. Ben de diyor hızımı arttırdım. Lakin o diyor benden önce Nebi Aleyhissalatu vesselama yetişti. Ve baktım ki o bu ümmetin emini olan Ubeyde bin Cerrah idi. Sonra Nebi Aleyhissalatu vesselamın başındaki miferin iki tane kopçasının damağını yarıp ağzını yarıp içerine girdiğini gördük diyor. Ebubekir müdahale etti. Ebu Ubeyde dedi ki anam babam sana feda olsun bırak. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzına girmiş olan o kopçaları ben çıkarayım dedi. Ebu Bekir Sıddık bu ısrarlara dayanamadı. Ve Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'a tedavi amaçlı Ubeyde Bin Cerrah yanaşıp Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzına girmiş olan o halkaları elleriyle değil dişleriyle ona eza vermemek için adeta Kendisinden eza çekerekten Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın rahatlaması için ağzındaki halkaları çıkarmaya çalıştı. Ve bir halkayı çıkardığı vakit Ubeyde Bin Cerrah'ın ön dişlerinden birisi verdi. Bu arada Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın yanağından kan hala sızıyor. Ve Ebubekir Bekir Ubeyde Bin Cerrah'ın dişinin kırıldığını görünce hemen hamle yapıp diğer halkayı da ben çıkarayım deyip de öne atılınca Ubeyde bin Cerrah dedi ki Ya Ebu Bekir müsaade et da çıkarayım. Ve Ubeyde bin Cerrah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ağzındaki ikinci halkayı da dişleriyle çıkarıp Nebi aleyhisselatü vesselamın o ağzına girmiş olan halkayı çıkardıktan sonra ön dişlerinden bir tanesi daha kırıldı. Ashab dedi ki bizim aramızda ön dişleri olmayıp da en sevimli olan Ubeyde bin Cerrah'tı. Evet bu ümmetin eminiydi Ubeyde bin Cerrah. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kardeşinizin nefsini kendi nefsinize tercih etmediğiniz müddetçe gerçekten iman etmiş olamazsınız dediği halde bu sözde amel etti. Talhaya gönderdi onları. Ama onlar ne yaptılar Nebi aleyhissalatu vesselama geldiler. Çünkü o gün öyle bir savaştı ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldürüldü dediği gündü o gün. O gün uhudun hareket ettiği gündü. Uhud'un oynadığı bir gündü. O gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir emrine itaatsizlikten dolayı Allah azze ve celle onları ne yapmadı? Muvaffak etmedi arkadaşlar. Uhud günü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne ittiba etmediler. Nebi dedi ki aleyhissalatü vesselam <gülüyor> katiyetle yerinizden leş kargalarının, ak babaların, sırtların bizi parçaladığını görseniz veya da biz ganimetlerin içinde dahi olsak katiyetle yerinizden ayrılmayın. Mevzide olan, siperde olan o elli okçu Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu sözüne ne yapmadılar? İtaat etmediler ve itaat etmemeleri hasebiyle de mağlup oldular kardeşlerim. Evet kardeşlerim o gün Nebi Sallallahu Aleyhi ve Vesselam tedavi olduktan sonra talhanın yanına verdi Ve talhanın baktılar ki bir rivayete göre vücudunda yüzden fazla kılıç darbesi ve parmağının da koptuğunu gördüler. Allah yolunda işte hem peygamberi hem de asabı evvelden dost oldukları, akraba oldukları hatta baba oğul olan aileyi karşı karşıya getirip birbirlerine kılıç çekmelerine varmıştı. Ey kardeşim sen hangi akrabalık bağını kopardın? Sen hangi akrabalık bağından dolayı düşmanlık olayı besledin? Ey kardeşim bu din sana kolay gelmedi ey kardeşim ve bu dinin kıymetini bil sevgili kardeşim. Evet, bu tür eziyetlere maruz kalanlardan biri de Abdullah bin Huzafe idi. Hazreti Ömer Rumların üzerine bir ordu, bir birlik gönderdi ve bunların başında da Abdullah İbni Huzafe vardı. Rumların askerleri Abdullah bin Huzafe ile beraber o birliği esir alıverdi ve krala haber verdiler. Kral sevinç ile Abdullah bin Huzafe'yi yanına çağırdı ve dedi ki Ey Abdullah gel dinini değiştir şu görmüş olduğum saltanatımın yarısını sana ortak edeyim ve seni idareci yapayım. Abdullah bin Huzafe dedi ki değil senin saltanatının yarısı tamamını versen mevcut olarak gelmiş olduğum Arap beldesindeki bütün topraklarını versen bir göz kırpması dahi olsa asla dinimden vazgeçmeyeceğim dedi evet fitneler bu şekilde ashabın üzerine geliyor bizler ise arkadaşlar namazımızı aşımızı işimizi çocuklarımızı kazancımızı bahane ediyoruz cumaları bu şekilde terk ediyoruz ibadetleri bu yüzden dolayı belki terk ediyoruz ama bu müslüman katliyetle kendisine verilmiş olan bu saltanattan yüz çevirdi ve akabirinde öldürüleceğini bildiği halde Asla imanından bir an dahi olsa taviz vermedi. Abdullah bin Huzafe. Ve dediler ki madem öyle Abdullah'a karşı bir çarmıha bağlayın. Ve nişancı okçuları da Abdullah bin Huzafe'ye isabet ettirmemekle beraber sağına, soluna, önüne veyahut da arkasına yanlarına düşecek şekilde ona hedef alarak Okatınız ok ama asla onu vurmayınız. Onu korkutunuz. Korkuttuktan sonra tekrardan yanına geliniz. Ya Abdullah ya Hristiyan ol ya da seni öldüreceğiz diyeceksiniz. Abdullah İbni Huzafi elinizden ne geliyorsa ardınıza koymayın. Ne yapabiliyorsanız yapın dedi. Onlara meydan okudu. Ve Abdullah'a okattıktan ok sonra dediler ki bu bu şekilde olmayacak. Esir almış olduğumuz... Arkadaşlarından birini getirin kaynar bir kazanın içerisine Abdullah'ın gözü önünde onu diri diri haçlayın dediler. Ve o ashabtan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından birini getirip Abdullah İbni Huzafe'nin gözü önünde kaynar bir kazana attılar. Abdullah İbni Huzafe ağlamaya başladı. Öyle ki kralın askerleri bu durumu görünce hemen sevinçten krala haber yetiştirdiler. Dediler ki şu an tam senin istediğin an korktu ağlamaya başladı. Çabuk yetiş gel senin teklifini kabul edecek dediler. Abdullah'ın yanına geldi ve dedi ki ya Abdullah gel Hristiyan ol dininden yüz çevir. Dedi ki Allah'a yemin olsun bir anlık dahi olsa dininden yüz çevirmeyeceğim. Peki dedi neden ağladın ya Abdullah? Dedi ki ben şöyle düşünüyordum. Halbuki Allah'ım bana o kadar can var ki vücudumdaki kıllar adedince canım olsun her birini senin uğrunda feda edeyim. Ama maalesef bir beş dakikalık kaynağı kazana atılıp bu iş böylece bitiyormuş. Ben isterdim ki yüzlerce canım olsun ki her birini Allah için vereyim. Evet arkadaşlar kral onun dininden dönmeyeceğini anlayınca dedi ki ey Abdullah gel gel benim başımı öp seni azat edeyim hür bırakayım Benle beraber arkadaşlarımı da azat edecek olursan senin başını öperim dedi kral da onun bu teklifini kabul etti ve Abdullah onun başını öptü ve arkadaşlarıyla beraber Abdullah'ı bu şekilde hür bıraktı evet şimdi ey kardeşim sen işinden dolayı namazı cumayı terk eden adam sen görün tüm da güzelliğin bozulacağından endişe ederekten orucu ve diğer ibadetleri terk eden adam. Saltanat kendisine verildiği halde dininden dönmeyen, imanından taviz vermeyen, hayatını Allah'ın dininin yeryüzünde yücelmesine adayıp üstünde sorumluluğu atmaya çalışan Abdullah İbn Huzafe ile kendini mukayese etmeyeceğim mi? Belki de aramızda öyleleri vardır ki şunu söylüyor. Eğer ben de onların yaşamış olduğu dönemde yaşamış olsaydım benim de neler yapacağıma muhakkak sizler de şahit olacaktınız. İyi de o dönemde gelmiş olan Kur'an ve sünnetin hükümleri bugün kıyamete kadar hala geçerli kardeşlerim. O gün inmiş olan Kur'an ve sünnetin emirleri Kıyamete kadar ve bugün hala geçerlidir. Emir ve yasaklar geçerlidir kardeşlerim. Evet. Sen ya sözünde samimi değilsin ya da dinini hakikaten iyi bilmeyen bir insansın. Bir gün Miktab bin Esed'in yanında oturuyordu ve dedi ki Cübeyr'in babası adamın bir yanımızdan geçti ve Miktab'a dedi ki işaret ederek Allah'ın peygamberi gören o iki göz ne mutlu gözlerdir ki dedi ve Ey Miktat Allah'a yemin ederim ki senin gördüğün o insanı görmediğimiz, onun sohbetinde bulunmadığımız için hasret içerisindeyiz. Miktat bin Esed de ona dedi ki Cenabı Allah'ın size nasip etmediği bir şey niçin üzülüyorsunuz? Eğer sen onlara yetişmiş olsaydın eğer sen onlara yetişmiş olsaydın sonunun ne olacağını kesin olarak bilir misin? Çünkü onlar içerisinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi görüp ona düşmanlık besleyen nice insanlar vardı. Bunlardan bir tanesi onun amcasıydı. Ne malum ki sen onlardan olmayacaktın. Bugün dininizden fitneler aramış bir şekilde İslam size gelmiş ve rahat bir şekilde dininizi yaşıyorsunuz. Bunun için Allah'a hamdü sena etmeniz yetersiz midir ey kardeşlerim? Evet. Allah'a yemin olsun ki Bizim peygamberimize geçmiş peygamberlerden gelen sıkıntıdan daha büyük bir sıkıntı bizim peygamberimize isabet etmemiştir. Ve aynı şekilde ashabına da. Aynı şekilde bu söz İmam Tabera'nın tarih adlı eserinde geçmektedir. Ebu Nuaym anlatıyor. Ashabdan Ebu Cihad. Radiyallahu anun oğlu babasına dedi ki ey babacığım siz peygamber aleyhissalatü vesselam'ı gördünüz ve ona arka çıktınız. Ona arkadaşlık yaptınız. Ne güzel Allah'a yemin olsun ki ben onu görseydim şöyle yapardım böyle yapardım dedi. Babası ona Allah'tan kork ve yerinde otur ey oğulcağızım dedi. Bunu ona söyleyen oğlu ve babasının ona söylediği sözler de bunlar. Ve yerinde konuş dedi. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Hendek günü. Hendek günü kim gider düşmanın durumunu öğrenip bana haber getirirse dedi Nebi Aleyhisselatü Vesselam o cennette benle aynen böyle olacak yanımda olacak dedi. Lakin o gün hendeği kazmaktan ve hendekin sıkıntılı durumundan dolayı hiçbirimiz gidip hendeğin karşısından Nebi Sallallahu Aleyhi ve selleme haber getirme cesaretini kendimizde göremedik. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu üç sefer tekrar etti. Ve bunu üç sefer tekrar ettiği için o ümmetin içerisinde Ebubekirler Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler, Talhalar, Ubeydullahlar vardı onların içerisinde arkadaşlar. Onlar yorgun düşmüşlerdi. Onlar bidat düşmüşlerdi. Katakattan düşmüşlerdi. Ve onlar aynı zamanda karınlarına taşlar bağlamışlardı kardeşlerim. BİTAK düştüklerinden dolayı bu söze katiyetle hemen kalkıp icabet edemediler. Ve Nebi Aleyhissalatu Vesselam dedi ki Kalk ya Ubeyde bize şu düşmandan haber getir dedi. Ubeyde kalkıp düşmandan Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'a haber getirdi. Şimdi ey dersimize iştirak edip dinleyen kardeşlerim güzellikle Keşke Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde yaşasaydım diyen kardeşim sabah namazını vaktinde kalkıyorsunuz mu? Kalktığınız vakit camide gidip cemaatle bu namazlarınızı kılabiliyor musunuz? Senden yüz çevirmeyeceğim senden yüz çevireceğinden korkmadan hakkı söyleyip hakla amel ediyorsunuz mu? Sabaha kadar ayaklarınız şişip Allah Azze ve Celle için teheccüd namazları kılıyor musunuz? Bunları çünkü sahabe kendi evinde gizli bir şekilde yapıyordu kardeşlerim. Bırakın sabahlara kadar namaz kılmayı yumuşak halların üzerine bile namazdan uzak duruyor. Hanımının bacısının kızının saçı açık ona dahi güç yettiremiyorsun. En ufak bir zorluk karşısında dinini imanı terk ediyorsun. Dünyalık kazancı elde etmek için Dediği tek kelime zaman değişti bizim kalbimiz temiz. Başka bir şey yapmaya gerek yok deyip ahiretini adeta kendi ellerinle yıkıyorsun. Habbab bin Eretin radıyallahu anh sırtına müşrikler ateş basıp dağlamışlardı yakmışlardı. Sahabelerin birçoğu müşriklerden eza ve eziyetler çekmişlerdi. Sıkıntılar içerisinde kalmışlardı. Ve müşriklerden çekmiş oldukları bu sıkıntıları peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dile getirdiler. Bunun üzerine Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın yüzünün rengi değişiverdi. Ve Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Allah'a yemin ederim ki sizden önceki ümmetler etleri demir taraklarla sinirlerinden ayrılırlardı da onlar asla davalarından vazgeçmezlerdi. Evet, Allah bu dini muhakkak tamamlayacaktır. Lakin siz acele ediyorsunuz." dedi Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem. Siz savretmiyorsunuz dedi. Nebi Aleyhissalatu vesselam onların şikayetlerini ne yaptı? Bu şekilde bertaraf etti kardeşlerim. Allah'ın Resulünün ashabının aklına gelmeyecek eziyetler yaptılar. Ve bu eziyetleri Nebi Aleyhissalatu vesselama şikayet ettiler. Lakin Peygamber Aleyhissalatu vesselam şikayetlerini kabul etmedi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam onların şikayetini kabul etmedi diye onlardan hiçbiri de katiyetle canı canı ve malı pahasına dahi olsa İmanlarından, amellerinden bir an dahi olsun taviz vermediler kardeşlerim. Acaba kuş tüyü rahat döşek ve yataklarda yatan, caminin yolunu tutmayan, Allah'a ve de Resul'ün sevdiğini söyleyen bugünkü ümmetin haline ne demeliyiz? Evet kardeşler Allah'ın Resulüne ve ashabına akla gelmeyen eziyetler yaptılar. Hangi birini sırasıyla beyan edelim ki? Birçok eziyetlere maruz kaldı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kimisi ona sihirbaz diyor. Kimisi ona tükürüp diyor, Kimisi meclun diyor. Kimisi onun başına toprak ve taşlar atıyorlardı. Kimisi ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellem secdedeyken... Devenin pisliğini getirip secdedeyken onu onun üstüne bırakıyor ve bırakıldıktan sonra da çatlarcasına gülüyorlardı. Evet arkadaşlar bizler böyle eziyet ve sıkıntılara maruz kalmadık. Bu din sizlere kolay gelmediği, kolay gelmediği gibi bu dinin kıymetini iyi bilin kardeşlerim. Musab bin Ukbe anlatıyor. Tayf halkı yolun iki tarafını, saf bağlayıp Nebi sallallahu aleyhi ve sellem geçerken ona taş attılar ki öyle ki o taşlar ayaklarını dahi kanlar içerisinde bıraktı. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam ashabı bu olaya şahit olduğunda şu şekilde aktarıyor. Dağlar meleği gelip Nebi sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki Ya Muhammed emret bu dağ üstlerine indireyim dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin merhamet yüreği öyle bir kabarıktı ki... ...bunların içlerinden zürriyetlerinden bir kişi dahi çıksa asla onların helak olmasını istemiyorum diyor. Başka bir hadiste ise hatırlayacak olursanız peygamber onları Hakk'a davet ediyor... Onlar ise peygamberin ağzını burnu kanlar içerisine bırakıyor. Onların hali nice olacak acaba diyordu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Naim'in hilyesinde kardeşlerim. Evet. Peygamber ve ashabı açlıktan ağaç yapraklarını ye ye dudakları ve ağızları kenarları şi vermişti. Peygamber ve de ashabı hendeği kazarken açlık onlara galip gelip karınlarına bir veyayahut da iki adet taş bağlamışlardı. Ve Nebi Aleyhissalatu vesselam o halde iken bile ashabın o halini gördü ve dedi ki: "Allah'ım, gerçek hayat ahiret hayatıdır. Ensar ve muhacirin günahlarını bağışla diye Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem onlarla beraber o hallerini görüp onlarla beraber çalıştığında onlara bu şekilde dua etti arkadaşlarım. Evet, gerçek hayat Ahiret hayatıdır kardeşlerim. Ebu Talha, biz ve de arkadaşlarımız karınlarımıza birer taş bağlamıştık. Açlık artık bize öyle ağır gelmişti ki belimiz bükülmüştü. Ve bu aziyetimizi Peygamber aleyhissalatu vesselama şikayette bulunmak için gittik. Çünkü onlar Peygamberin birçok mucizelerine şahit olmuşlardı. Parmaklarından fışkıran suya, bereketlenen yemeğe varana kadar ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldiler dediler ki aha ya Resulallah görüyorsun açlıktan artık bitap düştük karınlarımıza birer taş bağladık Nebi aleyhissalatu vesselam nedir şikayetiniz demedi onlara kendi karnına bağlamış olduğu gömleğini kaldırıp iki tane bağladığı taşı gösterdi onlar bir taş bağlamıştı peygamber aleyhissalatu vesselam iki taş bağlamıştı evet arkadaşlar ey bu ümmetin evlatları Ramazan ayları geliyor ve geçiyor. Sahur geliyor ve geçiyor. Ve bu usta bu ümmetin insanları bu Ramazan'da havalar çok sıcak olacak. Acaba ne yiyeceğiz? Nasıl geçecek? Bunun endişesi ve sıkıntısını yaşıyorlar. Sahurdan iftara kadar olan vakit içerisine susuzluk hissine kapılmamak için acaba hangi susuzluğu giderecek olan şerbetten içsek düşünüyorlar gece çalışalım gündüz yatalım diyenler oluyor eğer siz Hendek günü peygamber aleyhissalatu vesselamın yanında olmuş olsaydınız o açlıktan dolayı o işi yapmaya devam mı edecektiniz yoksa yüz mü çevirecektiniz evet kardeşlerim Mesut dedi ki Hazreti Aişe'ye uğradın ve Hazreti işe bana yemek getirmesini beyan etti ve o da yemeği yedi ve ben dedi Allah'a yemin ederim ki şu aklıma geldiği zaman hep ağlıyorum dedi Hazreti Aişe. Çünkü Hazreti Ayşe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşandığı, yaşamış olduğu o sıkıntılı halleri ve anları çok iyi biliyordu. Ve dedi ki Allah'a yemin olsun ki Nebi aleyhissalatü vesselam bir gün olsun bir günde iki sefer yemek yememiştir. Halbuki evimizde arpa ekmeği birçok kez var idi. İsteseydik o arpa ekmeğinden birçok kez yiyebilirdik. Onunla karnımızı doyurabilirdik. Ama nebi sallallahu aleyhi ve sellem asabın nefsini kendi nefsine tercih ediyordu. O arpa ekmeğini hemen asabına veriyordu. Birisi nebi sallallahu aleyhi ve selleme rida verdi, elbise verdi dedi ki ey Allah'ın Resulü ne kadar güzel rida'm var. O ridayı bana versene. Nebi Aleyhisselatü Vesselam çıkardı hemen o ridayı verdi. Halbuki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın o elbisesinden başka ikinci bir elbisesi yoktu. Ve dediler ki ey adam ey anası ağlasın. niye istedin onu peygamberden zaten o seni boş çevirmeyecekti biliyordun o elbisesinden başka elbise de yoktu dedi Allah'a yemin ederim ben sadece o elbiseyi öldüğüm zaman onunla kefenlenmek için peygamberden istedim ve o insan öldüğü zaman o elbiseyle kefenlendi evet peygamber aleyhissalatü vesselam elindekini ağzındaki evinde bulunan her şeyi veriyordu biz böyle bir ümmetin böyle bir peygamberin bir ümmetiyiz kardeşlerim öyle bir peygambere yakışır ümmet olmaya Allah azze ve celle bizlere nasip eylesin kardeşlerim evet Ebu Hureyre radiyallahu diyor ki bir gün diyor Nebi sallallahu aleyhi ve selleme uğradım. Allah'a yemin olsun ki Nebi aleyhisselatü vesselamı hiçbir zaman oturarak namaz kılarken görmedim. Lakin o gün Nebi aleyhisselatü vesselam baktım bitkin bir şekilde oturarak namaz kılıyor. Ve Ebu Hureyre akıllı bir adam. Ve bazen Peygamber aleyhisselatü vesselam onun için söyledi. Senden önce bana bu soruyu hiç kimsenin sormayacağını biliyordum zaten ya Ebu Hureyre. Ebu Hureyre peygamberin her halini araştıran bir insandı. Acaba bu böyle bir ibadet emir mi olundu? Tavsiye edilme babında mı? Hemen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a soruldu. Ya Resulallah gördüm. Oturarak namaz kılıyordun. Hayırdır? Niçin oturarak namaz kılıyordun? Rabbimiz mi böyle buyurdu? Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam dedi ki Ya Ebe Allah'a yemin olsun ki Açlıktan artık ayakta kalacak halim yok. O yüzden dolayı oturarak namaz kılıyorum dedi. Evet. Bizimkinler ise Göbekleri şişene kadar yiyoruz, o şişkinlik bizleri artık namazdan alıkoyuyor, uykumuz geliyor, vakit namazları üstümüzden geçiyor. Evet kardeşlerim, bu din sizlere kolay gelmediği, kolay gelmediği gibi bu dinin kıymetini iyi bilin. Bu din sizi izzete ulaştıracak ya da bu dinden yüz çevirdiğiniz zaman zillete uğrayacaksınız. İkisinden birini tercih ediniz kardeşlerim. Ve Allah Azze ve Celle şu an sizleri seviyor kardeşlerim. İman ettik dedikten sonra Allah'ın sevgisi üzerine mutlak manada oturmuş bulunmaktadır kardeşler. İbn-i radıyallahu anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş arkadaşıyla konuşuyordu. Ebubekir Bekir radıyallahu anh da yandaydı. Onun üzerinde yalnız bir elbise vardı, bir aba vardı. Ve bu elbisesinin iki tarafını bir araya getirmek için dikenli tahtaları yapıştırmaktaydı. Derken Cibril Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ziyarete geliyor. Ve diyor ki Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in üzerine bağlı olup şu dikenlerle bir araya getirmiş oldu bu elbiseler ne? Nebi Aleyhissalatu aleyhi vesselam dedi Ey Cibril bu adam Mekke'nin fethinden önce bütün malını Allah yolunda bana feda etti. Evet Ebu Bekir'in malı kadar bana hiçbir kimseden malı fayda vermedi. Cibril dedi ki bu haliyle Rabbinden hoşnut mu Ebu Bekir? Ve de ki sana selam söyledi ya Abu Bekir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e dönüp Ya Abu Bekir Cibri sana Allah'ın selamını bildirdi. Ya Ebu Bekir Cibri sana Allah'ın selamını bildirdi. Allah bizzat ona selam ediyor. Ve kulum Ebu Bekir benden hoşnut mu diyor. Evet. Ebu Bekir'i Sıddık yarattan ben nasıl Rabbimle daralırım ben Rabbimden hoşnutum ben Rabbimden hoşnutum ben Rabbimden razıyım dedi Ebu Bekir evet. nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ümmetin imanını bir kefeye koysanız Ebu imanını bir kefeye koysanız Allah'a yemin olsun ki Ebu Bekir'in imanı ağır gelecek yemin olsun ki bu ümmet içerisinde herkesin yapmış olduğu ibadetin ameli karşılığı tek tek verilecek ama Ebu Bekir'e ahirette özel bir muamele yapılacak diye gene peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bu iç, ümmetin içerisinde Ebubekir Bekir gibi amel edecek insanlar bekliyoruz kardeşlerim. Allah içerimize onun gibi yaşayan, onun gibi amel eden insanlar çıkmayı bizlere nasip eylesin. Suheybi Rumi radıyallahu anh Medine'ye hicret etmek istediği Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp Onunla dostluğu ve arkadaşlık yapmak istedi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deyken o da onunla beraberdi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gittiği zaman adeta Mekke Suheyb'in üzerine geliyordu. Mekke'nin sokakları ona dar geliyordu. Rahatsızlık veriyordu artık. siz olan bir yer onu sıkıyordu ve boğuluyordu orada. Ve Suheyb malını, eşyalarını eğerleyip Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmak için Medine'nin yolunu tuttu kardeşlerim. Mekkeli'nin müşriklerin önde gelenleri Suheyb'in Medine'ye hicret ettiklerini duydukları vakit hemen Suheyb'in ardına düşüverdiler. Suheyb'i yakalayınız. O Rumi'den geldiği açtı, cılızdı, zayıftı, parası yoktu. Sakın katiyet izin vermeyin. Buradan elde etmiş olduğu bütün malları ondan geri alın ve onu da Mekke'ye geri getirin dediler. İzgiler Suheyb'in peşine düştü ve Suheyb'i yakaladılar. Suheyb radıyallahu anh okunun sabahını hemen yanına indiriverdi. Yayını eline aldı. Okunun sabahından çıkardığı okla Mekke'li müşrikleri gördü ve dedi ki akıllı olun. Adeta aklınızı alırım. Biliyorsunuz ki içinizden benden daha keskin bir nişancı yok. Allah'a yemin olsun okumun sadağındaki oklar bitene kadar tek tek sizi indireceğim aşağı. Okların bittikten sonra kılıcını gösterdi. Sizinle kılıcım vuruşup şu kadar kalana kadar çarpışacağım. Sonra beni esir alıp yakalayacak olursanız bana dilediğinizi yapın. Ve Mekkeli müşrikler dedi ki Eyse sen Roma'dan kalktın geldin yanımıza. Hiçbir eşyan yoktu. Hiçbir mal varlığın yoktu. Galip bir adamdın. <gülüyor> geldin biz sana sahip çıktık. Ticaretimizden faydalandın. İsmimizden faydalandın. Görüyoruz ki vücudun yağlanmış. Elbiselerin güzelleşmiş. Malların mülklerini elde etmişsin ve bunlarla Muhammed'in yanına gideceksin. Asla buna izin vermeyeceğiz. Suheyb dedi ki: "Durun ya. Madem sizin derdiniz mal, mülk o zaman beni serbest bırakmanız karşılığında ben size mallarımı vereyim bırakın bana ben ahiretimin peşine düşeyim dedi onlar da bunu kabul ettiler ve Suheyb Mekke'de bırakmış olduğu malların yerini onlara söyledi onlar da Süheybi bu şekilde özgür bıraklar o Allah'ın peygamberi o Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan peygamberimiz Suheyb'in bu durumu kendisine vahiyle bildiriliyor. Ve Allah Azze ve Celle Suheyb'in o hareketi için Cibril'le Nebisi'ne Nida ediyor, vahiy ediyor, ayetler indiriyor Allah Azze ve Celle. Ve Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ayet-i kerimelerde. İnsanlardan öyleleri var ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini ve malını feda eder. Allah da kullarına çok şefkatlidir. Bakara suresi 207. ayeti Allah Azze ve Celle nüzulünün sebebi Suheyl'in bu işte hareketi yüzünden dolayı kardeşlerim. Evet kardeşlerim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı bu din uğruna canlarını mallarını ortaya koymuş. Her halükarda fedakarlıklarını, sevgilerini gerçek manada ortaya koydular. İddiaları dilde kalmamış. Bilakis amellere dökmüşlerdi. Çünkü onlar şu ayetin gereğini iyi düşünüp anlamışlardı. İşittik ve isyan ettik demediler. İşittik ve itaat ettik dediler. Semihne ve etagne dediler. Evet kardeşlerim. İşittik ve itaat ettik dediler. Onlar itaat etmesi hasebiyle Allah subhane ve taala onlara izzet elbisesini giydirdi. Allah Sübhanawataala günümüzde dahi onların menkıbelerini nakletmeyi onlara bir şeref olarak adletti kardeşlerim. Evet, sahabe adeta bu hususta örnek bir nesildi kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kerim kitabında şöyle buyurmakta: Ancak onların iman ettikleri gibi iman eder edecek olursanız şayet kurtuluşa ermiş olursunuz. Bu ayetler sahabenin üzerine iniyor ve burada da kastedilen bir zat. Ey arkadaşlar, muhatap sizlersiniz ve kastedilen de sahabenin kendisi. Ancak onların iman ettikleri gibi iman edecek olursanız. İşittik ve isyan ettik demek yok. Biraz sonra yaparım demek yok. Çünkü şeytan sizin apacık düşmanınız sizi Allah'a karşı taattan olan o ibadetten, o hayırdan alıkoymak için muhakkak birçok tuzaklar ve desiseler kuracaktır kardeşlerim. Lakin Allah diyor ki şeytanın hileleri ve tuzakları muhakkak zayıftır kardeşlerim. Şeytan Allah'a sadece bir an, bir emrine itaatsizlikten dolayı helak oldu kardeşlerim. Soruyorum arkadaşlar, biz Allah'ın hangi emirlerine gerçek mana kalben teslim olduk. Acaba kaçına yüz çevirdik? Allah Azze ve Celle emirlerine, taatlerine gönül rızasıyla yapışıp onlardan hoşnut olanlardan bizleri eylemeyi nasip etsin. Evet. Nerede bugün o suheypler? Dini yaşamak için mallarını bir an dahi göz kırpmadan feda edecek olan yiğitler. Bırakın mallarını İslam yolunda yaşamak için feda etmeyi infak etmeyi bugün kendilerine İslam'a nispet eden namaz, oruç, Hatta diğer amellerini terk etmelerinin gerekçesi dünya kazançlarının elde, elde edilmesi bahanesidir. Bu ümmette muhakkak Suheyb gibi insanlar var olacak, yok değil. Lakin bizim dile getirmek istediğimiz çay saatinde, yemek saatinde, istirahatinde, uykusunda rahatında taviz vermeyip kazancından dolayı dininden, ahireti Saadetinden taviz veren, cehennemin tehdidini hafife alan ve şeytanın onları Allah'ın rahmetiyle aldattığı insanlar. Ey kardeşlerim, biliyor musun ki Allah azze ve celle şeytana sizin apaçık düşmanınızdır. Onun yoluna ve onun desteklerine sakın uymayın deyip bizi bu şekilde bilgilendirmiştir. Evet kardeşlerim. yapmış olduğumuz hatalardan günahlardan Allah Azze ve Celle'ye sığınıp ondan bağışlanma dilemek gerekir. Çünkü Allah Subhane ve Teala tövbelere en güzel şekilde icabet edendir kardeşlerim. Ve Allah bizlere sürekli kendisine kulluk vazifesini yerine getirenlerden eylesin. Yaşadığınız her an adeta bir doktorun size vermiş olduğu şu telkin üzere olsun. Ey hasta bu tahmini bir sözle söyleyeceğim bir hafta on günlük kadar bir ömrün kaldı. Böyle bir söz ile muhatap olan kişinin Allah'a karşı duyguları nasıl olursa sizin de şu anki duygularınız adeta hep öyle olup Allah'a karşı kulluğunuzla o cihette olmasına gayret ediniz kardeşlerim. Şüphesiz ki ölüm sizlere şah damarınızdan daha yakındır. Evet Allah Azze ve Celle'nin bizlerin yaratmasının sebebi sahabe bunun iyi bir şekilde farkına varmıştı. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Sahabe bu kulluk bilincine iyi anlamışlardı. Ve canları pahasına malları pahasına dahi olsa bu kulluğu ifa edip günümüze kadar ulaşmasını sağlamışlardır. Ey kardeşim bu din sana kolay ulaşmadı ki onu kolayca heder edip kendi nefsini helak edesin. Ebu buradan rivayete göre Ebu Musa el-Eşari radiyallahu an şöyle anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir gazveye çıkmıştık. Biz her birimiz altı kişi bir deveye nöbetleşe biniyorduk. Biz her birimiz altı kişi bir ve nöbetleşe biniyorduk. Öyle ki toprağın kızgınlığından ve yolun meşakkatinden dolayı yürümekten dolayı ayak tırnaklarımız kendiliğinden düşüverirdi. Ve hiçbirimiz buna aldırış etmezdik. Artık paçavra bez parçalarıyla ayaklarımızı bağlar yürümeye devam ederdik. Arkamızda kalan ihtiyarlar ise hüngür hüngür ağlardı. Çünkü onların evlatları ya Resulullah o güç yetiremez. Çok istiyor ama oturmasını beyanet ya Resulullah deyip gelemediklerinden dolayı ağlayanlar vardı. Evet kardeşlerim. Bugün rahat imkanlarla caminin yollarını tutabiliyor muyuz? Rahat imkanlarla sohbet yerlerine gidebiliyor muyuz? Rahat imkanlarla hacci beyt edebiliyor muyuz kardeşlerim? Allah Subhanahu ve Taala bu amelleri bize sevdirsin ve yapmayı kolay kılsın. Evet, işte ashab Allah'ın dinine karşı duymuş oldukları bu sevgi ve muhabbetten dolayı Allah azze ve celle onlara bir takım hadiseler onların önlerine serdi ve bu onların imanlarının artmasını sağladı. Hatırlarsınız, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Hazreti Ömer zamanında yapılmış olan Medain Savaşı'ydı. Hazreti Saad'ın komutasında sahabeler Medain'i fethedip orayı İslam'la davetini ulaştırmak istediklerinde onların karşılarına kardeşler koca bir nehir, nehir çıkıyor. Bu nehrin ismi Dicle Nehri'ydi kardeşlerim. Hazreti Saad'ın nehri geçmesi için ne bir köprüsü vardı, ne bir gemisi vardı, ne bir feribotu vardı. Hazreti Saad Sadece Allah'a tevekkül edenlerdendir ve Hazreti Saad nehre baktı ve ey arkadaşlar ardınıza bakmadan bineklerinizi nehrin üzerine salı verin dedi. Nehrin üzerine salı verin ve karşıya geçi verin dedi. Hazreti Saad'la beraber arkasındaki birlik. Nehrin üzerinde binekleriyle yürümeye başladılar arkadaşlar. Bir topluluk Allah'a karşı tutumunu değiştirdiğinde Allah'ın onlara merhamet etmesi kaçınılmazdır arkadaşlar. Muhakkak ki Allah'ın yardımı haktır. Ve Allah onlara nusret edecek, yardım edecektir. Evet. Rumlar ise Onların denizin üstünden gelip kendilerine ulaşacaklarını hiç tahmin etmemişlerdi. Saad'ın karşılarında gördükleri zaten gördükleri zaten ödülleri kopu vermişti ve Saad orayı İslam beldesine katmıştı kardeşlerim. Bunun gibi birçok hadiseleri Allah azze ve celle bu ümmetin ashabına kardeşlerim izzet olsun, imanları artsın diye Allah yaşattı onlara. Bunlardan bir tanesi Hazreti Ömer'in Medine'deykene ya sarıya cebel cebel demesi gibi kardeşlerim. Oturduğu yerde kilometrelerce uzaktaki komutasında olan bir askerli birliğe dağın arkasına dikkat et dağın arkasına dikkat et kilometrelerce uzaklıktaki bir yere Allah Subhanahu ve teala cuma hutbesindeyken Hazreti Ömer'in sesini ta oraya onlara ulaştırıyor ve onlar da dağın arkasına dikkat ediyor ve oradan da galibiyeti Allah onlara nasip ediyor kardeşlerim evet, evet biz imanı dini kolay bulduk onun için kıymetini bilmiyoruz en ufak bir zorluk anında dinimizi ve imanımızı adeta atıyoruz sahabeler öyle miydi Zan etmeyin ki bu hadisel, tarihsel süreç içerisinde sadece ve sadece sahabelerin yaşadığı bir sıkıntıydı. Hatırlarsınız dersin başında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sizden şüphesiz ki acele ediyorsunuz. Sizden öncekilerin çektikleri sıkıntıları çekmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Firavun'un hadisesini unutmayın kardeşler. Evet. İbrahim Aleyhisselam'ın hadisesini unutmayın kardeşler. Mancınıkla ateşe atılmasını. Evet Cibril Aleyhisselam kendisine gelip ey İbrahim bir ihtiyacın olup olmadığını sorması için Allah Azze ve Celle Cibril'i gönderir. Rabbim benim halimi biliyor. Ben Rabbime tevekkül ediyorum diyor. Musa Aleyhisselam'ın ise sihirbazların karşısındaki mücadelesi ve sihirbazlara galip gelmesiyle beraber sihirbazlar da Musa'nın bu hadisesine hayretler edercesine dediler ki bu katiyetle bir sihir bir göz aldatması değil bu katiyetle alemlerin Rabbi olan Allah'ın ona bir ikramıydı ve dediler ki sihirbazlar biz Musa'nın Rabbine iman ettik Firavun bu sözü duyunca Adeta çılgına döndü. Sizler Musa'nın Rabbine iman ettiniz öyle mi? Allah'a yemin olsun ki ayet-i kerimede devamında dedi ki ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sonra da sizleri asacağım. Evet arkadaşlar. Firavun onları tehdit edip dedi ki elbette ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama keseceğim sonra da hepinizi asacağım. Araf suresi 120'deki ayette dediği gibi. Sihirbazlar şeriat müderler ki biz Musa aleyhisselam'ın şeriatına adeta şu şekilde iman ettiklerini beyan ettiler. Ey Firavun, elinden geleni ardına koyma. Dilediğini yap. Biz iman ettikten sonra imanımızdan asla caydıramayacaksın bizi. O büyük tauta yani Firavun'a bu şekilde kafa, kafa tuttular kardeşlerim. Ve dediler ki biz seni reddediyoruz. Ve de bizler Musa'nın Rabbinin bize öğrettiği Rabb'e iman ediyoruz. Zaten biz Rabbimize dönücüleriz dediler. Evet. Kalpleri Allah ve de peygamber sevgisiyle dolu olanlar tehdit söker mi kardeşlerim? Muhakkak ki sökmez kardeşlerim. Onları imanlarından döndürmek mümkün mü? İşte hakiki iman bu durumlarda ortaya çıkıyor sevgili kardeşlerim. Bakın kardeşlerim Ahmet İbni Hanbel'in Müsnedinde geçen bir hadiste Firavun'un sarayında Firavun'la hizmetçilik Firavun'a hizmetçilik yapan Bir kadın vardı Ve bu kadın Firavun'un ailesinin Kızlarının Bakımlarıyla ilgileniyordu Ve bu kadın Firavun'un kızlarından Birinin saçını tararkene para elinden düşüverdi Ve Bismillah verdi kız hemen hayrete kapıldı ne demek bismillah herhalde bismillah derken benim babama firavunu kastettin değil mi dedi kadın dedi ki hayır benim kastım benim de senin de babanın da rabbi olan Allah'ı kastettim dedi Allah'a yemin olsun ki ey kadın senin bu sözlerini babam olan firavuna şikayet edeceğim dedi ve bu hal firavuna ulaştırıldı Firavun ben sizin Rabbiniz değil miyim diyen kişiydi. Fıtratıyla ters düşen bir insandı. Ve Firavun o kadına dedi ki Ey kadın ben senin Rabbin değil miyim? Kadın dedi ki Senin de benim de Rabbim olan Allah Subhanahu ve Teala'dır dedi. Firavun dedi çabuk kaynar bir çukur hazırlayın. Bir ateş hazırlayın. Ve bu kadının en büyük çocuklarından başlayıp Ta ki en son çocuğuna kadar bunları ateşin içine atın dedi. Ve en büyük çocuklarından başlayıp tek tek ateş çukurunun içerisine cayır cayır yakmaya attılar. Böyle musibetlerle tarihsel süreç içerisinde karşı, karşı karşıya gelen muvahhid insanlar vardı kardeşlerim. Onlar La ilahe illallah dediler ve taviz vermediler kardeşlerim. Ve en son kadının elindeki son çocuğu ve kadın kaldı. Kadın bir an imtina ediyor. Atlamayacak. Elinde küçük bir çocuğu var. Süt sü demiyor, Daha konuşamıyor. Emzikte. Çocuğa bakıyor, duygulanıyor, ağlıyor. Ama Allah subhane ve teala onların imanının gereği onlara öyle bir ahiret hayatının gerçeğini çocuklarının dilleriyle onların kalplerine Rahatlayacak bir su dökercesine beyan ediyor. Ve çocuk diyor ki atla ey ana atla şüphesiz ki sen hak yoldasın. Atla bin an dahi taviz verme anacığım diyor. Evet kardeşler siz zannediyorsunuz ki sadece bu ümmetin insanları bu dinlerin noktasında eziyet mi çektiler? Tarihsel süreç içerisinde birçok insanlar bu noktada eziyet ve işkenceler ve bu tür şeylere maruz kaldılar. Bu din sizlere kolay gelmedi kardeşim. Bu dinin kıymetini iyi bilin. Bu dini ya yaşarsınız, Allah size izzeti giydirir, ya da bu dinden yüz çevirsiniz, Allah muhafaza helak olmanın eşiğinde olursunuz. Evet kardeşler. İmanları onlara bunları yaşattırıyordu. İmanları onlara kaynar kazana attırıyordu. İmandan daha değerli bir şey var mı ki? Bir kişide iman yoksa ömrü boyunca yapmış olduğu hayırların ve iyiliklerin ona hiçbir faydası yoktur. Bir kişide Allah'a karşı iman eğer yoksa yaptığı hayırların ve iyiliklerin ona şüphesiz hiçbir faydası yoktur ve bu Allah katında da kabul görmüyor kardeşlerim ve ancak onun varacağı yerde cehennem çukurlarından bir çukurdur kardeşlerim bunun yanı sıra imanlı bir kişinin ne kadar günahı varsa da Yüce Allah o kulu dilerse affeder dilerse günahı kadar ona azap eder sonra da onu cennetine koyar Allah şirki asla affetmez. Bundan başka günahları dilediğine bağışlar. Evet. Cennete girmenin şartı sana gelen bu dini, emirleri, emirleriyle yasakları ile bilip emirlerine itaat etmen, yasaklarından da uzak durmandır kardeşlerim. Subhaneke <Sessizlik> Allahumma ve bihamdike eşhedü en la illa ente ve etü bike. Dersimiz bugünlük bu kadar konuyla alakalı sormak istediğiniz sorular varsa